Hoşgeldiniz. Bu videonun konusunu aslında yıllar önce hazırlamıştım. Yazarlık yaptığım bir dergi için bilim karşıtı etkenler diye bir makale yazmıştım ve iyi bir makale olduğunu düşündüğüm için, konuyu da beğendiğim için videolaştırmaya karar verdim. Zaten bu video aslında bundan sonraki videolar için de bir ön hazırlık videosu olacak. Çünkü bilim nedir? Felsefe nedir? Felsefe tarihine giriş, antik çağda bilim, orta çağda bilim, rönesanstan sonra bilim ve felsefe... Bunun gibi konularla alakalı açıklayıcı ayrıntılı videolar hazırlamayı planlıyorum. Dolayısıyla bunlara girmeden önce din nedir, bilim nedir, din ile bilim ne kadar uyuşabilir, ortak noktaları ve ayrıldığı bölüm nedir bunları bir bilmek gerekiyor. Bu videoda bunları göreceksiniz. Bilim karşıtı denildiği zaman çoğunuzun aklına ilk olarak din gelecektir ki bu gayet normal çünkü sadece engizisyon mahkemeleri tarafından öldürülen bilim adamlarını saymaya kalksam video 5-6 saat sürer muhtemelen. E bunun yanında Osmanlı'da bile rasathaneleri meleklerin bacaklarına bakıyorlar diyerek kapattıran bir şeyhülislam mantığı var. Dolayısıyla dinin gerçekten de bilim karşıtı olduğu bir evre var ama ben yine de dini tam olarak bilim karşıtı etmeyeceğim çünkü bunun Başka başka etkenleri de var. Şimdi kabul. Din adına birçok saçmalık ve katliam yapılmıştır. Günümüzde bile IŞİD gibi bir takım terör örgütlerine bakınca ister bilmem hangi ülkenin maşası olsunlar, ister politik bir amaçla bunu yapıyor olsunlar neticede din bir noktada savaşa ve bağnazlığa kapı açabiliyor. Lakin yine de bu olaylar dinleri bilim düşmanı etmek için yeterli değildir. Çünkü din veya herhangi bir ideoloji onu takip edenlerin cehaleti veya bilgi birikimiyle değerlendirilemez. Neden böyle diyorum? Çünkü ilahi yasalara ve tanrıdan gelen emirlere dayanan bir ideoloji zaten yaşanması mümkün olmayan bir ideolojidir. Çünkü bu mükemmelliği barındırır. Mükemmel bir toplum ve yaşantı iddiasıyla ortaya çıkar. Ve insanlar mükemmelliği kaldırabilecek veya yaşayabilecek varlıklar değillerdir. Hem dinlerin şeriatına ki şeriat ne kadar tutarlı o ayrı bir konu hem de komünizm gibi ütopyalara baktığımız zaman bunların zaten teoride mümkün olduğunu görüyoruz. Uygulamada bunları yaşamak pek de mümkün değil. Ama bu videonun konusu İslam, Hristiyanlık veya başka bir ideoloji olmadığı sadece bilim karşıtlığı ve dinin buradaki rolü olduğu için bu konuları fazla uzatmayacağım. Dinler esasen geldikleri döneme göre bilimdirler. Dinler bilimden evvel ilkel insanların evrene anlam katma çabalarının bilinmeyeni izah etmek için kurguladıkları hipotezlerin bir bütünüdür. Zaman ilerledikçe daha çok şey bilindikçe daha yeni ve dolu hipotezler ortaya atılmış ve eskisine göre daha ayrıntılı ve geniş dinler oluşmuştur ve böylece mitolojiler de evrimleşmiştir. Her mitoloji bir öncekinin kusurlarını kapatmış ve daha donanımlı bir şekilde tasarlanmıştır. Antik Yunan'da bilim adamlığı diye bir kavram yoktur. Tıpkı milattan önce kimyagerlere simyager dememiz ve simyanın da aslında büyü olarak yorumlanması gibi bilim adamlığı da filozofluk diye yorumlanıyordu. Birisi eğer biyolojiyle uğraşıyorsa bitki filozofu falan diyordunuz veya yıldızlarla uğraşıyorsa astronomi, astroloji yapıyorsa yıldız filozofu diyordunuz. Veya eğer doğayla uğraşıyorsa, çevreyi anlamaya çalışıyorsa Bunda jeoloji de var, fizik de var. Ona doğa filozofu diyordunuz. Ama bazı filozoflar soyut kavramlarla uğraşıyorlardı. Ahlak nedir? Doğruluk nedir? Adalet nedir? Veya tanrı nedir? Ruh nedir? Bunun gibi şeyleri inceliyorlardı ve onlara direkt olarak filozof diyorduk. Tabii ki bugün buna biraz din felsefesi de deniliyor. Zamanla bu din felsefesi direkt olarak dinlere dönüşmeye başladı. Ve tabi ki din olduktan sonra da bu Felsefenin tez, antitez, sentez gibi sorgulama aşamaları rafa kaldırılmaya başlandı. Çünkü bir ideolojinin veya felsefenin temeline gökte oturan ve ceza dağıtan ya da ödül veren bir tanrı koyduğunuz zaman çok da sorgulanacak, karşı gelecek bir durum kalmıyordu. Neticede karşınızda her şeyi bilen ve sizi yaratan bir varlık var. E böyle bir varlığa itaat etmek zorundasınız. Sorgu, sual pek hoş karşılanmıyor. Ama öncelikle biz din nedir? Bilim nedir? Bunu bir anlamalıyız. Yöntem üzerine konuşmalıyız tıpkı Descartes gibi. En basitinden bilimsel yöntem nasıldır? Buna bakalım. Önce bir gözlemde bulunursunuz. Örneğin yağmur yağdı ve buna şahit oldunuz. Bu yağmur niye yağdı diye sorarsınız. Burası bilimin gözlem ve soru bölümüdür. Sonra yağmurun nasıl oluştuğu, ne sebeple yağdığı ile alakalı bir hipotez düşünmeye başlarsınız. Yağmur yağdı çünkü şu yüzden, yağmur yağdı çünkü bu yüzden gibi bir takım sebepler bulmaya çalışırsınız ve bunun ayrıntıları ile alakalı tahminler yürütürsünüz. Şöyle bir havada, şöyle bir bulut topluluğunda yağmur yağabilir dersiniz. Ardından yağacak olan bütün yağmurları inceler, hepsi alakalı bilgi toplar ve araştırma yaparsınız, deney yapmaya çalışırsınız. Testler sonucunda elde ettiğiniz veriler eğer fikrinizle uyuşuyorsa yeni tahminlerde bulunur ve onları da test etmeye çalışırsınız. Şu şu koşullarda da böyle mi? Bu elde ettiğim veri başka bir durumda da geçerli mi? Gibisinden uzun süre bunu her yönüyle teste tabi tutar ve incelersiniz. Eğer verileriniz tezinizle uyuşmuyorsa tezinizde bir yanlışlık vardır ve onu değiştirip tekrardan test etmeye çalışırsınız. Bu şekilde sürekli gelişerek daha tutarlı tezler üreterek ve test ederek ilerlersiniz. Bu bilimsel yöntemdir. Din yöntemi ise şöyledir. Din esasen gözlemi, soruyu, hipotezi ve tahmini içerir. Fakat test etmeye giriştiğiniz zaman problemler çıkar. Siz depremin olduğuna şahit oldunuz. Ve bir soru sordunuz bu deprem niye oldu? Mesela etrafta çok dinsiz var bu yüzden bir varlık bize sinirlenmiş olabilir. Uyarı yollamış olabilir. Bakın hem soruyu sordunuz hem tahminde bulundunuz hem de eşcinselleri. Veya dinsizleri örnek göstererek ayrıntı verdiniz. Ama bunu test etme şansınız yok. Ya hadi diyelim ki test ettiniz bu sefer şöyle bir sıkıntı var. Siz deprem dinsizler yüzünden oluyor demiştiniz ya. Şimdi hiç dinsizin olmadığı bir bölgede deprem olduğu zaman bu sefer işi eşcinselliğe veya başka şeylere vuracaksınız. Ya da kimsenin olmadığı çorak bir arazide deprem olduğu zaman da demek ki bunun insanlarla alakası yokmuş diyemeyecek. Hatta bunu diyenlere de karşılık vermeye çalışacaksınız. Çünkü deprem teorisi sizin için bir silah olmuş olacak. İnsanları bu korkuyla yönetmeye başlamış olacaksınız. Ha ne olacak? Orada karşı gelenlerin bir kısmı susturulacak. Ama bir kısmı konuşmaya devam edecek. Ya da başka yerlere gidecek. Başka toplumlarda depremlerin insanlarla alakasının olmadığını söyleyecekler. Ve bu bilgiye sahip bir din oluşacak. Böyle böyle yanlışları eleyerek... Daha önceki geçersiz teorileri arkada bırakarak Yeni teoriler üreterek Daha gelişmiş daha kapsamlı dinler ortaya çıkacak Bu şekilde bütün yalanları veya bütün hipotezleri Doğru veya yanlış olmak üzere ayırdığınızda Ve yanlışları elediğinizde Daha doğru veya daha böyle yeni teorilere sahip dinler oluşturmuş olacaksınız Ve dinler de evrimleşmiş olacak Bu deprem örneği gibi şeyler size belki biraz farazi geliyordur ama Buna benzer Olaylar tarihte gerçekten yaşandı. Örneğin 5000 yıl önce antik Mısır medeniyetine baktığımız zaman oradaki ruhban sınıfın özellikle astronomiyle çok iyi ilgilendiğini ve güneş tutulmaları gibi, ay tutulması gibi olayların ne zaman olacağını hesaplayabildiklerini görüyoruz. Adamlar güneş ne zaman tutulacak bunu bildikleri için halkı bununla korkutuyorlar. Bakın vergilerinizi iyi vermiyorsunuz, bize karşı geliyorsunuz. Eğer böyle devam ederseniz güneşi kapatırız. Eğer bu uyarıya rağmen de hala devam ederseniz kıyameti getiririz diyorlar. Ve ertesi gün gerçekten de güneş tutulduğu zaman bakın sizi uyarmıştık diyorlar. 5000 e yıl önceki cahil insanların böyle bir durumda nasıl korktuğunu hayal etmeye çalışın. Şimdi bakın burada din adamları bilimi, bilimsel birileri din için kullanmaya başlamışlar. Ve eğer başka birileri çıkıp da güneş tutulmasını hesaplarsa ve bunun din adamları ile alakasının olmadığını kanıtlarsa e o adamın da öldürülmesi gerekir. Sonuçta burada bir otorite var. Bunun sarsılması devletin ve yönetenlerin pek de işine gelmez. Çünkü din özellikleri gereği hayatta kalmaya devam etmek zorundadır ve bunun karşısına engeller çıkaran insanlar varsa onları da ayıklaması gerekiyor. Din sonuçta bir yere kadar değişmez kurallar barındırdığı ve iddialarda bulunduğu için çünkü bu iddiaların kaynağı Tanrı, Tanrı yanılamaz bir şey söylüyorsa doğru olması gerekir. Dolayısıyla size bir yere kadar sorgulama hakkı verir. Örneğin ayağınıza bir kelepçe bağlanır ve bunun 50 metrelik bir zinciri vardır. Yani en fazla 50 metre ilerleyebilirsiniz. Ondan sonra o kelepçeyi kırmanız gerekir. E birileri 50 metre kadar ilerleyebiliyor ama daha fazla ilerlemesine izin verilmiyor. Ya da bazı insanlar kolaya kaçıyor. 5 metre bile ilerlemiyor. Ona benim ayaklarım ermez falan diyorlar. Oturdukları yerde kalıyorlar. Ama bu doğaldır çünkü direkt olarak yaratan tarafından gönderilen kurallar ve bilgiler var karşınızda. Kolay kolay karşı gelme şansınız yok. Burada bir seçim yapmanız gerekiyor. Ya isyan edeceksiniz, başka türlü yollar arayacaksınız ya da iman edip itaat edeceksiniz ve boyun eğeceksiniz. Din doğası gereği kendine hayrandır çünkü tanrısal olduğunu iddia eder, mutlak doğru olduğunu iddia eder ve asla değişmeyeceğini iddia eder. Dolayısıyla kendisine hayran olduğu ve en iyi olduğunu iddia ettiği için diğer sistemler, diğer dinler veya diğer ideolojiler aşağılık olarak kalırlar veya en iyinin yanında bile olsalar kötü olmak zorundadırlar. Bu yüzden zaten orijinal din harici her şeye şeytani diyorsunuz. Çünkü kendinize hayranlık başkalarına düşmanlığı doğurur ve başkalarına hayransanız da kendinize düşmansınız demektir. Çünkü eğer kendinize hayranlık duyuyorsanız en iyinin kendiniz olduğunu düşünmeye başlarsınız ve diğerleri gözünüzde daha düşük varlıklar olarak kalırlar. Eğer başkalarını yüceltip onlara hayranlık duyuyorsanız da onlarda sizde olmayan bir şeyler vardır. Yani bir eksikliğinizi görüyorsunuz demektir ki bu içten içe kendinize kızmanız anlamına gelir. Dediğim üzere din kendisine kızamaz çünkü o mükemmeldir iddiası budur. Ne yapacak? Bilime kızacak, diğer dinlere kızmaya başlayacak ve bu da savaşı doğuracak. Din herkese hitap ettiğini ve bütün insanlar için orijinal gerekli genel bir ahlak ve kurallar bütünü getirdiğini iddia ettiği için diğer sistemleri yok etmek zorunda. Çünkü en mükemmelin kendisi olduğunu iddia ediyor. Peki bu gerçekte böyle mi? Bakın ütopya olarak evet olabilir. Ama uygulamada bu imkansızdır. Çünkü bütün insanlar için eşit şartları getirmek mümkün değil. Dinin şeriatı bütün insanlar için mükemmel olandır. İddia budur ama... Mükemmellik diye bir şey yoktur çünkü insanlar arasında sınıf farkı vardır. Dolayısıyla insanlar arasında ahlak farkı da vardır. İnsanlar eşit değildir ki herkesi kapsayan eşit bir sistem, eşit bir ideoloji veya yönetim biçimi olabilsin. Din bireyle bir anlaşmadır. Yani sen bana bunları bunları yapacaksın, ibadet edeceksin, kurban vereceksin vesaire. Ben de sana şunu şunu vereceğim. Fakat anlaşmalar ancak eşitler arasında yapılır. Eğer anlaşmalarda eşitlik yoksa bir taraf diğerini sömürüyor demektir ya da kazıklıyor demektir. Bu arada bu örnekler bana ait onu da belirteyim yani alıntı falan yapmıyorum. Siz de eğer paylaşmak falan istiyorsanız lütfen alıntı yaptığınızı, benden aldığınızı belirtin. Çünkü birçok makalem hiç böyle kaynak belirtilmeden, benim adım bile geçmeden başkaları tarafından kullanılmaya, suistimal edilmeye çalışıldı. Ben normalde bunları yazacağım kitaplarda örnek olarak göstereceğim zaten ama Burada erkenden paylaşıyorum çünkü felsefe insanların kafasında bir tabu olmuş. Kimsenin anlayamayacağı bir şeydir veya boş laf yapmaktır. Şimdi hayatında bir tane bile kitap okumayan insanlar oturup felsefe hakkında atıp tutuyorlar. Halbuki felsefe insanların anlamamaları gereken bir şey değil, herkesin anlayabilmesi ve düşünmek için, sorgulamak için kullanabilmesi gereken bir silahtır. Dolayısıyla ben de burada anlaşılabilecek örnekler vermeye çalışıyorum ki herkesin işine yarayabilsin. Yani ben de biliyorum burada sadece biz bunları kitaplarımızda anlattık modunda sizi bir şeylere yöneltmeyi veya kimsenin anlamayacağı şekilde bir cümle içinde 20 tane terim kullanarak ağır bir jargonla size bir şeyleri söylemeyi ama benim derdim bu değil. Benim derdim anlaşılmak. Neyse konuya dönelim. Din ile bilim mantığını biraz daha açık bir şekilde ortaya koyalım ki lütfen bunu dininize laf ediyormuşum gibi algılamayın. Burada sadece yöntemden bahsediyorum. Şimdi bilim. Ben depremle alakalı böyle bir veri koydum ve herkes buna inanacak yoksa kendinizi uçururum demez. Hatta sizin bir teoriyi çürütmeniz, yeni bir bilgi vermeniz bilimin işine gelir çünkü araştıracak, sorgulayacak daha çok şey bulmuş olur. Bu bilimin istediği şeydir zaten. Ama dinde bunu yapamazsınız. Çünkü din değişememesi gereken bir şeydir. Din eğer değişebiliyorsa, güncellenebiliyorsa bu A dininden B dinine geçtiği anlamına gelir. Yani farklı bir şey olur. Ki din dediğim üzere tanrı sallığı barındırdığı için ve tanrı yanılamayacağı, yanlış bir örnekte bulunamayacağı için değişememesi gereken bir şeydir. Dolayısıyla din sabit kalması gereken bir şeydir. Ayrıca siz bilimsel bir teoriyi reddettiğinizde atıyorum dünya düzdür bana ne ben kabul etmiyorum ya da evrim çürütülmüştür ara formlar yoktur dediğinizde bilim adamları size saldırmaz. En fazla güler geçerler. Ama siz kutsal kitap yalandır Allah yoktur dediğinizde direkt bir topluluğun kutsalına saldırmış oluyorsunuz. Böyle algılanıyor çünkü burada bir duygu var, bir bağlılık var. Dolayısıyla din zaten eleştirilecekken bile sansürle eleştirilmesi gereken bir şey. Ama bilimde ağzınıza geldiği gibi sallayabiliyorsunuz. Din başlangıçta bir sorgulayıştır, bir gözlem ve deneyler bütünüdür. Ama zamanla bu toplumsal bir yasaya dönüşür, kurallar ve kutsallar haline gelir. Artık bir fikirden ziyade bir ideoloji haline gelir ve o kadardır. Daha ileri gidemezsiniz. Tabii ki din size sıkıyorsa yalanlayın hadi bir benzerini getirin. Hiç mi evrene doğaya bakmıyorsunuz? Bakın nasıl yaratmışız diyebilir ama Siz bunu yapmaya kalktığınızda da yine aynı din aykırı sorular sormaya başlayanları susturacaktır. Bunu şöyle de örnekleyebiliriz aslında. Şimdi bak düşünce özgürlüğü var. İstediğin şeyi düşünüp konuşabilirsin. Konuşma özgürlüğü de var. İstediğin gibi konuş. Ama konuştuktan sonra başına neler geleceğine karışmıyorum. Ya da inanma özgürlüğü var. İstiyorsan dinime inanmayabilirsin. Ama dinime inanmazsan kafanı keserim. Bunu da baştan söyleyeyim. Aynı bunun gibi. Yani bir bakıma dinin verdiği özgürlük illüzyondan ibarettir. Sahtedir. Hadi diyelim ki bu dünyada kafanızı kesmedi. E öldükten sonra cehennemle veya başka bir şeyle tehdit ediyor. Yani yine sıkıyorsa inanma mantığı vardır. Ki bu olması gerekendir zaten. Çünkü siz çok fazla sorgular, soru sorar ve dinden çıkarsanız ya da çürütebilmeye başlarsanız bu bir tek sizinle kalmıyor. Diğer insanlar da bunu fark ediyor ve başka insanların da dinden çıkabilmesini sağlamış oluyorsunuz. Ve eğer din bu toplumsal olarak dini terk etme olayını engelleyemezse yani sizi ve fikirlerinizi yok etmezse kendisi yok olmak zorunda kalacaktır. Ama din hayatta kalmak zorundadır. Çünkü onun iddiası sonsuza kadar geçerli olduğuydu. Ama bilim hayatta kalmak zorunda değildir. Bilim yılan gibi deri değiştirebilir. Umurunda değildir. Bugünkü teori çökertilmiş, başka bir teori gelmiş. Ya da Newton fiziğinde kusurlar bulunmuş. Einstein nasıl bunu yapar? Hadi bakalım öldürelim. Böyle bir mantık yoktur. Bilim zaten başlangıçta bu soruların gerçeğini aramak mantığıyla ortaya atılmıştır. Tıpkı evrene bakıp da bir yorumda bulunmanız gibi atıyorum şimşek çaktı şu yüzden çaktı gibisinden bir tahminde bulunmanız gibi bilim tahminlerini ortaya koyar ve bu tahminlerdeki hataları ayıklayarak ilerler. Bakın hatalarını ayıklayarak ilerler. Burası önemli bunu anlamak lazım. Yani bilim hatalı veya sürekli değişebilen yanlış bir şey değildir. Bilim değişir ama sürekli en iyiye doğru değişir. Yani bilim üzerindeki kusurları ve pislikleri sürekli atar ve daha da temiz bir şekilde ilerlemeye devam eder. Bilimde 10 tane kusur vardır zamanla bu 5 taneye 4 taneye düşer ve bilim ben gerçeği buldum mutlak doğruyu biliyorum şeklinde ortaya çıkmaz. Bilim ben zaten yanlışım ama nerede yanlışım bu yanlışlığı bulmak lazım der. Din ise ben kesinlikle doğruyum, bende hiçbir yanlış yok demek zorundadır. Ve hatta bazı yanlışlar elenmek zorunda kalırsa bunların üstünü örtmek için birkaç tane daha yanlış katmak zorundadır. Din ve bilim gözlem yapma, soru sorma ve tahminde bulunma noktasına kadar beraberler. Fakat bundan sonra kesin olarak ayrılıyorlar. Dolayısıyla din ile bilim uyuşur falan diyenleri pek de ciddiye almayın. Bu aslında temel atmadan... Bina inşa etmeye benziyor. Yani din ve bilim birliktedir, bir elmanın iki yarısıdır, bunlar ayrılmazlar diyenler her türlü yıkılmak zorunda olan bir bina inşa ediyorlar. Hiçbir mantığı yok. Tabii ki bugün bazı profesörler çıkıp böyle söyleyebilirler. Din ve bilimin birlikteliğini savunabilirler veya bilimsel dincilik mantığıyla yeni bir bilim anlayışı getirmeye çalışabilirler ki bunun bir benzerini metafizik diyorsunuz zaten. Ama bu yine hayal görmekten ibarettir. Daha doğrusu kişisel bir şeydir. Toplumsal bir şey değildir. Siz bazı problemleri, bazı inancınızdaki eksiklikleri böyle şeylerle doldurmak istiyorsunuz ve bunu yaparken de bilimi, felsefeyi veya başka şeyleri alet ediyorsunuz. Objektif olacaksak bu böyledir. Ben bilimin işin içine din kattığını ve dinle araştırma yapmaya çalıştığını görmedim. Ama din sürekli bilimi bahane ederek bir şeyleri kanıtlamaya çalışır. Halbuki din aslında kanıtla değil, imanla, güvenmekle yani tamamen hissiyatla alakalı bir şeydir. Bir noktaya kadar din ve bilim birlikte ilerleyebilir. Çünkü dinin de test edilebilecek hipotezleri vardır. Tanrı'yı falan test edemezsiniz ama sonuçta atıyorum dağlar hareket ediyor, evren genişliyor gibi ifadeleri varsa bunları sorgulayıp bilimsel olarak ayrıntılı inceleyebiliyorsunuz. Ama yine bir noktadan sonra eğer bilim ve din uyuşmuyorsa ya da bilim dinin iddialarının tam tersini söylüyorsa bilimi terk etmek zorunda kalıyorsunuz. Aksi takdirde Din düşüşe geçecektir ve bilim yükselmeye başlayacaktır. Ama tabii ki kimse buna kolay kolay izin vermez. Dinin düşüşe geçmeye başladığı toplumlarda genellikle bilim unutulmaya başlanır, medya sansürlenmeye başlanır, ekonomi daha kötü hale getirilir, insanlar çok fazla kitap alıp okumak gibi şeylerle uğraşamazlar, ancak kıt kanaat geçinmeye çalışırlar ve baskı arttığı için de cahillik de artmaya başlayacağı için zamanla insanlar, Dine bağlanmak zorunda kalacaklar. Fakat insan sorgulayan ve merak eden bir varlık dolayısıyla insanı tamamen susturma şansınız da yok. Bu durumda ona yalancı özgürlükler vermek zorundasınız. Örneğin soru sorabilirsin ama benim izin verdiğim soruları soracaksın. Örneğin her yıl sigara içmek orucu bozar mı falan diyeceksin. Mantık buradan ileri gidemeyecek. Ya da bilim yapabilirsin ama benim izin verdiğim bilimi yapacaksın. Örneğin papaz eriğini imam eriğine falan çevireceksin. Böyle hiçbir anlamı olmayan projelerle bilim yapıyormuş gibi görüneceksin. Ya da çiçeklere ilahi okuduk işte daha hızlı büyüdüler falan bunun gibi şeyler. Bu tip bir sistem özellikle düşük tabakanın çok işine gelecektir. Çünkü bastırılmış ezikliklerini din ile dışarı vuracaklardır. İnsan dine en çok tanrının önünde herkesin eşit olacağını düşündüğünden inanır. Çünkü içten içe kendisinden üstün olanları bilir ve onlarla aynı konumda olmayı ve hatta bazılarını geçmeyi ister. Veya ona kötü davrananlara, onu ezmeye çalışanlara verebilecek bir tepkisi, dünyadayken bunu yapabilecek bir cesareti veya zekası yoktur. Ama ilahi adalette kendisinden daha ahlaklı, daha bilgili, daha güçlü birisi bile tek bir bilgiyi bilemediğinden, özellikle onun inandığı tanrıya inanmadığından yanacaktır. Bundan daha basit ve kolay bir intikam yolu yok herhalde. E durum böyle olunca, Belirli bir zümrenin üstündeki insanlar artık sorgulamaya ve dinden soğumaya başlayacaklar. Siz ne kadar baskı yaparsanız o kadar ters tepmeye başlayacak. Çünkü bu her zaman böyledir. Neyi insanlardan saklamaya çalışırsanız özellikle oraya dikkat çekmeye başlarsınız. Veya neyi gizlemek istiyorsanız o o kadar ön plana çıkar. İnsanları ne kadar dindar yapmak istiyorsanız dinsizliği o kadar arttırmaya başlarsınız. Siz insanlara tek bir yol vermeye çalışırsınız ve insanlar genellikle o yoldan yan yollar açmaya çalışırlar. Ve burada da iki tane yol var. Birinci yol aynı hataları tekrar etmemek, ders almak. Bu sefer bazı kuralları gündeme göre değiştirmek, güncellemek, bilime uyarlamak veya bazı yerlerde mucize aramak ya da ne olursan ol gel gibi sevgi pıtırcıklığı yapmak ve insanları cezbetmeye çalışmak. Din bırakılmaz ama insanların isteyebileceği şekilde yeniden yorumlanabilir. Böyle bir esnekliği vardır. İkinci yöntem ise insanları tamamen kıstırmak, tamamen sansürlemek, baskı altında tutmak ve onları sadece din ile yönetmek, yani şeriatı getirmek. Ki şeriatın iyi bir şey olduğunu savunanlar da vardır. Ama tarihte hiçbir dinin şeriatının iyi olduğunu görmedik. Sırf Orta Çağ bile buna örnektir ki merak etmeyin, zaten Orta Çağdaki bazı bilim düşmanlıklarını, düşünce özgürlüğü düşmanlıklarını, ve Rönesans'ın nasıl ortaya çıktığını da başka videolarda ayrıntılı bir şekilde ortaya koyacağız. Şimdi ikinci yöntem basit, bunun üzerine fazla konuşmaya gerek yok ama birinci yöntem biraz daha geniş ve anlaşılması biraz daha zor. Birikim gerektiriyor çünkü, inceleme gerektiriyor. Bilim artışa geçtiği sürece yani yanlışları elemeye devam ettiği sürece dindeki yanlışlar ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla din düşmek zorunda kalacaktır veya değişmek zorunda kalacaktır. Bu durumda dini değiştiremeyeceğiniz için o tanrı sözü olduğu için ne yapmanız gerekiyor orada öyle demek istemiyor aslında biz yanlış anlamışız demeniz gerekiyor. Dinin kendisini değil manasını değiştirmeniz gerekiyor çünkü eğer dinin kendisi değişebiliyorsa bu onun başka bir dine evrildiği anlamına gelir zaten az önce söylediğim üzere. Örneğin Tevrat'tan İncil'e geçiyor demektir bu durumda yapabileceğiniz en kolay yöntem dini eğip bükmek olacaktır. Sonuçta malzeme aynı malzeme. Sadece bazen sağa bazen de sola çekiyorsunuz ve farklı açılarını gösteriyorsunuz. Çünkü burada amaç daha fazla öğrenmek ve doğruyu bilmek değildir. İnandığınız şeyi korumaktır. Çünkü ilahi kurallara veya değişmez gerçeklere ait bir ideoloji eninde sonunda değişmeye mahkum kalacaktır. Ve bu değişmenin önlenmesi için ne yapmanız gerekiyorsa yaparsınız. Bu durumda rakip inançları veya rakip ideolojileri... Eziklemeye başlarsınız. Ya da ya akıl, mantık bilmem ne bunların hiçbir anlamı yok. Bunlar sadece insanı yanıltır. En iyisi iman etmek, sorgulamamaktır. Aman yoksa yoldan çıkarız. Zaten din öyle kanıtla, delille ortaya konulabilecek bir şey değil. Bu içsel bir şey, inançla alakalı. Dünyanın en zeki ve bilgili adamı bile Allah'ı hissetmeyebilir. Ama en cahil ve salak insan oturup da Allah'ı gerçekten hissedebilir ve iman edebilir. Bu kalp gözüyle alakalıdır. İşte bu gibi fikirler zaten İslam'ın altın çağının bitmesine sebep olmuştu. Bu bugün bile var. Özellikle tartışma programlarına baktığınız zaman gerçekle pek fazla ilgilenmiyor bizim ilahiyatçılarımız veya akademisyenlerimiz. Onlar kendi inandıkları şeyi kabul ettirmekle uğraşıyorlar. Ki buna eristik metot denir. Yani gerçek ne doğru ne bunu önemsemeden sadece kendi fikirlerini karşındakine empoze etmek veya onu aşağı çekmek. Onu rezil etmek. Mantık budur. E bunu yaparken de ne yapıyorsunuz? Ya bilim sanki çok mu sağlam? Bugün siyah dediğine yarın beyaz diyecek. Bilim sürekli değişen bir şeydir. Bilime güven olmaz. Bilim insanı yanıltır. Bilim bugün bizim çelişkilerimiz varmış gibi gösteriyor olabilir ama yarın kanıtlar. Dolayısıyla böyle bir risk almayın. Ya varsa o zaman ne yapacaksınız? Bunun gibi yine tehdide, korkuya ve kumara dayalı. Fikirlerle insanları tutmaya çalışıyorsunuz. Ama şunu da belirteyim. Evet, din bilimle, kanıtla veya mantıkla alakalı değildir. Din içsel bir şeydir. Bilimle hiç örtüşmüyorsa bile inancınızı koruyabilirsiniz. Ya bu şunun gibi. İnsan sevdiği kişilere karşı daha kör oluyor. E din de insanın sevdiği veya güvendiği bir şey olduğu için onu çok fazla sorgulamayacak veya hatalarını görmek istemeyecektir. Veya bize göre hata olan şey onun için hata olmayacaktır. Sonuçta din bireysel bir şey, insan ve tanrı arasında olan bir şey. Ya da illa akıl mantık bir şey getirmem gerekiyorsa bu durumda o insanların kabul ettiği bilimi kabul etmiyorum. Bu durumda bilim bizi kandırıyor diyorum. Metafiziği arıyorum, başka şeyleri arıyorum veya tamamen komplo teorilerine güveniyorum. Örneğin dünya düzdür, evrim yoktur veya dinleri uzaylı varlıklar getirmiştir vesaire vesaire. Bunlara inandığım sürece zaten Çoğunluğun inandığı şeyleri reddetmiş oluyorum. Onlar da benimkini reddetmiş oluyorlar. Bu durumda eşitlenmiş oluyoruz. E kaldı ki oturup da astronomidir, biyolojidir vesaire bunların hepsini okuyup öğrenmek zor iş. En kolayı bütün insanlar kandırılıyor. Bunlar bizden gizleniyor. Dünyayı 10 tane aile yönetiyor. Ben bu gerçeği biliyorum demektir. Tabii o kadar gizlenen bir gerçek ki Facebook'ta bile paylaşabiliyorsunuz. Orası da ayrı konu. Bu arada şunu da söyleyeyim, tabii ki din tam olarak bilim karşıtı falan değildir ya da bilimle tam olarak çelişmesi gerekmez. Dinin içinde yine bilimle uyuşan şeylerin olması lazım. Çünkü dediğim üzere temeli zaten bilimden geliyor, soru sormaktan geliyor. Ama unutmayın, hani bilim güvenilmezdi? Hani bilim sürekli değişebiliyordu? Bugün bilim evren genişliyor diyor ve evrenin genişlediğini iddia eden bir ayeti alıp da kanıt gibi gösteriyorsunuz. E, yarın bilimin fikri değişse, evren genişlemiyormuş denilse... Bu durumda ayetten vazgeçeceksiniz ve başka bir ayet bulup bak burada evren sabitmiş öyle bir şey söylüyormuş diyeceksiniz. Peki bu durumda din değişecek mi? Kitap değişecek mi? Yani gerçek değişecek mi? Hayır. Din adamlarının dini değişecek. Bunu yorumlayanların inancı değişecek. Çünkü çoğu insan inancı kendi ve tanrısı arasında tutmuyor. Araya üçüncü bir kişiyi sokuyor. O daha iyi bilir. Benim kafam basmaz bu daha iyi anlar. Gibi düşünerek sürekli başka insanların sözlerini ezberleyerek inanıyorlar. Ha bir de şunu da söyleyeyim. Öyle dine inanmak demek tam olarak bilim karşıtı olmak demek değildir. Yani inancı olan birçok bilim adamı var. İnsan hem inançlı hem de araştırmacı olabilir. Bu normaldir. Birçok profesör laboratuvara girerken inancını dışarıda bırakır. Laboratuvardan sonra ibadetini yapmaya devam eder. Böyle dürüst ve inancıyla bilimi bir araya getirmeyen, aralarındaki farkı bilen insanlar zaten Doğruyu yapıyorlar ama diğer türlüsü yani sürekli laf cambazlığı yapanlar veya işte gerçeği ben biliyorum diyenler işte bunlar tehlikeli bunlar ne yaparlar ya orada başka bir şey söylemek istiyor bunu ben anlıyorum bunun anlamı kapalı bunu siz anlamazsınız bana güvenin derler ya da kıvırıp kıvırıp böyle kimsenin anlamayacağı şekilde ağır konuşurlar ve belirli bir zekanın altında veya birikimin altındaki insanları da etkilemeyi başarırlar. Veya bunun daha cahilleri vardır. Genellikle çoğumuz böyle insanlara denk gelmişizdir. İşte az önce söylediğim üzere bunlar bizden gizleniyor. Aslında NASA bizi kandırıyor. İnsanlar bize yalan söylüyorlar. Bilim bizi kandırıyor. Biz gerçek olarak dine bağlanmalıyız derler. Eminim böyle insanlarla karşılaşmışsınızdır ya da karşılaşmamışsınız bile merak etmeyin illaki bir gün karşınıza böyle tipler çıkar. Bakın bu alternatif veriler üretmek ya da Agarta, Anunnaki veya işte Atlantis kıtası gibi şeylere inanmak, bunların gerçek bilim olduğunu söylemek, metafizeye güvenmek veya işte kuantum deyince sadece düşünce gücünü anlamak, bu sahtekarlıktır veya cahilliktir. Ama kesinlikle bu ikisinden biridir. Üçüncü bir seçenek yok. Aslında burada bütün suçu dine atmak doğru değil çünkü bu zihniyetle alakalıdır. Böyle düşünen bir teist olduğu gibi tam tersi bir ateist de olabilir ki bu genellikle daha fazla. Yani insanlar bir dinden çıktığı zaman genellikle işte Allah yok, dinler yalan, herkes geri zekalı, bunlar hala inanıyor, ben ne kadar zekiyim, nasıl fark ettim falan diyorlar. Bunlar çok yaygın ve bunlar da bilimi dinleştiriyorlar. Daha doğrusu bilimden pek bir şey anlamazlar ama bunun reklamını yaparlar. Bu durumda ne olur? Tıpkı din baskısı yaptığınızda insanları dinden soğutmanız gibi... Sürekli bilim reklamı yaptığınızda da insanları bilimden soğutuyorsunuz. Aslında bilime en büyük zararı bilimi dinleştirenler veriyor ki bu çok tehlikeli bir şey. Örneğin eğer Newton'un teorisi bir din haline alsaydı şu anda kuantum dünyası hakkında tek bir bilgi edinemeyecektik. Çünkü Newton ne dediyse o gerisi teferruat diyeceklerdi ve yeni bilim adamlarını engelleyeceklerdi. Aynı şekilde eğer aristofiziği bir din haline gelseydi ve bunun test edilmesi, sorgulanması yasaklansaydı Newton diye birisi ortaya çıkamayacaktı. Bugün hala 2000 yıl öncesinin bilimiyle yaşıyor olacaktık. Ki tarihte gerçekten de bilimin dinleştirildiği bir dönem olmuştur. Örneğin ünlü bilim adamı Pisagor öğrencisi Hipasus'u sırf irrasyonel sayıları bulduğu için öldürmüştür. Çünkü Pisagor'un açıklamalarının evreni gerçekten izah ettiğine inanılıyor ve matematik neredeyse dinleştiriliyordu. Matematik Tanrı'nın diliydi ve bütün evren matematikle öğrenilebilirdi. Dolayısıyla birinin çıkıp da burada bir yanlış var bak ben yeni bir şey buldum demesi hele bir de bu yanlışı gözler önüne sermesi kabul edilemezdi. Bu Pisagor açısından bir risk yaratmıştı. Otoritesi sarsılabilirdi. Pisagor kendi öğrencisini sırf kendi sistemini koruyabilmek için öldürtmüştü. Ama kabul ederseniz ki Pisagor bilimin kendisi değil veya bilimi temsil etmiyor. O bir bilim adamı ve bir insan. Dolayısıyla işin içine menfaat girdiği zaman, otorite, iktidar bunun gibi şeyler girdiği zaman insanlar bilimi kötüye de kullanabilirler ya da bilim adına kötü şeyler de yapabilirler ki 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın bir takım bilim adamlarına neler yaptığını da biliyoruz. Bu bilimin gelişmesine katkı sağlar sağlamasına ama ne kadar etiktir orası ayrı bir konu. Bilim camiasında tıpkı Pisagor'un bu yeni önermeleri saklaması gibi bazen saklanan gerçekler olmuştur. Daha doğrusu bu gerçekler halka kolay kolay açıklanmamıştır. Örneğin birisi gelişmiş bir teknolojiye ulaşır, savaş uçaklarını geliştirir fakat bunu diğer ülkelere açıklamaz. Sonra savaşa bir girersiniz her tarafı yıkar geçerler. İşte bu yüzden zaten insanlar bilim bize her şeyi söylemiyor aslında şu an çok gelişmiş bir teknoloji var. Şu anda bizim belki 50 yıl ilerimizde olan bir teknoloji bulundu ama bunu halk görmüyor. Devletler bunu saklıyorlar diyorlar. ve olabilir. Neticede herkesin bir politikası var. Hayatta kalmak zorundalar ve her sırrı da açıklamanız gerekmiyor. Şu anda gerçekten de belki bilgisayar olarak veya hava araçları olarak birçok konuda bizim bildiğimizden daha gelişmiş bir teknoloji üretilmiş olabilir. Ama bu gerçekten böyle olduğuna inanmamızı gerektirmiyor. Çünkü elimizde bir kanıt yok. Ama tabii ki insanlar buna kanıt olarak işte metafiziği göstermeye başladılar. Teknoloji olarak olmasa da bilim olarak bizden saklanan bir şeyler olduğunu veya bilimin yetersiz olduğunu söylediler. Örneğin işte nazar değmesi var, kehanet var, bilmem ne var, düşünce gücü var. Bilim bunu tam olarak çözemiyor ama çözebilenler var. Kahinler var, büyücüler var, peygamberler var, birileri var dediler. Çünkü bilim insanlara yetmiyor veya dinlerine uymadığı için Bayanmıyorlar. İşlerine gelen bilimi kabul ediyorlar. işlerine gelmeyen bilimi kabul etmiyorlar. Ya da bizim şu anda bilemediğimiz, henüz öğrenemediğimiz şeyleri sürekli ilahilikle doldurmaya çalışıyorlar. Ki buna boşlukların tanrısına tapmak denir. Atıyorum kuantum evreninde parçacıkların nasıl hareket ettiğini tam olarak bilemiyorsak tamam burada ilahi bir güç var. Bunu Allah yapıyor. Net olarak bunu söylüyorsunuz. Ki bunu 10 bin yıl önce de yapıyorduk. Yıldızlara bakıyorduk, bir şeyler söylüyorduk. Yani baktığınız zaman binlerce yıldır insan mantığı hiç değişmemiş. Bilemediği her şeyden ya korkmuş ya da arkasında asla bilemeyeceği bir güç aramaya başlamış. Yani şu anda evrim çürütüldü ara formlar yok demek veya dünya düzdür demek veya işte sümer tabletleri gösteriyor ki dinleri aslında uzaylı bir varlık göndermiş demek gününç olmak demektir. İnanabilirsiniz ama bilim böyle söylüyor dediğiniz zaman yalan söylüyor olursunuz. Kaldı ki öyle evrimi de YouTube'da iki tane video ile çürütemez kimse. Evrimi birisi çürütecekse bunu zaten bilim adamları yapar ve Nobel falan almaya başlarlar. isimlerini tarihe yazdırırlar. Dolayısıyla öyle evrimi çürütebilecek birisi olsaydı eğer internette bunu böyle tıklama tuzaklarıyla 5 milyon video izleteyim ya da mucize tüccarlığı yapayım diye kullanmazdı merak etmeyin. İşte burada şunu unutmayın ve dikkatli olun. Bilim, bilim adamlarından öğrenilmesi gereken bir şeydir. Öyle evrimi ya da kuantumu oturup bir ilahiyatçı anlatamaz. Bilimi benden de öğrenemezsiniz. Sonuçta ben de bilim adamı değilim. Ama din, din adamlarından öğrenilmez. Burada bir fark var. Bilim, bilim adamlarından öğrenilmesi gereken bir şeydir. Ama din, din adamları tarafından öğrenilmemesi gereken bir şeydir. Çünkü din, kişi ile Allah arasındadır. Bir de videoyu sadece böyle din ve bilim zıtlığı üzerine kurmayalım. Şimdi bilim karşıtlığı veya bilime karşıt mantıkla hareket etmek nasıl olur? Bu bilimle bile olabilir. Atıyorum internet şu anda bilimsel bir nimet. Bilimin bize verdiği bir ayrıcalık. İnterneti kullanarak birçok bilgiye erişebiliyoruz. Birçok pdf kitap okuyabiliyor, belgesel izleyebiliyoruz. Ama biz interneti başka şeyler için kullanırsak, taraflı araştırma yapmak için kullanırsak ya da insanlara yanlış bilgi vermek için kullanırsak bu durumda bilim aracılığıyla bilim karşıtlığı yapmış oluruz. Bunun haricinde sadece bu da değil İyi ben öğreneceğim kadarını öğrendim bu kadarı bana yeter derseniz bu sefer de daha fazlasını bilenlere gıcık olmaya başlarsınız ve onlara sallamaya başlarsınız. Ya da sen bin tane kitap okumuşsun ama sonuçta benim inandığıma inanmıyorsan hiçbir şey bilmiyorsun. Bu da yine aşağılık psikolojisi ile alakalı bir şeydir. Benim kafam bu kadar alıyor dolayısıyla gerçek bu kadar. Bu durumda daha fazlasını merak edenlere, sorgulayanlara karşı çıkmanız gerekiyor ve bunu da internet aracılığıyla yapabiliyorsunuz. Yani yine bilimi kullanarak bilimin yapılmasını engelliyorsunuz. Ki bu sadece bu kadarla sınırlı olmayabilir. Bazen yönetim şekilleri veya hayat koşulları bile bilimi engelleyebilir. Örneğin diyelim ki bir profesörle atıyorum bir aşçının eşit durumda olduğu veya bir doktor ile bir çöpçünün eşit durumda olduğu bir toplum düşünün. Aynı maaşı alacaklar, aynı kıymeti görecekler. Bu durumda adam oturup da 5000 tane kitap okuyup, deneyler yapıp, gece gündüz uğraşıp, Yeni bir şey bulacağına zaten kimse umursamıyor kıymetle görmeyeceğim kimseden farkım olmayacak 50 IQ adamla benim 150 IQ'm aynı olacaksa ne anlamı var diyebilir bilimden soğuyabilir bu durumda bilim aslında teşvik edilmesi gereken bir şeydir çoğu durumda eşitlik fakirler için iyiken zenginler için kötü olabilir veya cahiller için iyiken alimler için kötü olabilir dolayısıyla eşitlik kavramını burada geçiyoruz bunun bilimsel mantıkla kurulan bir sistem olmadığını anlamak lazım. Diğer bir etken olarak da ekonomiye bakabiliriz. Şimdi bir ülke düşünün. Herkes asgari ücretle yaşıyor. Her şey pahalı. Kimse oturup kitaplara para veremiyor ya da ne bileyim 5 yıl okula gideyim de 2 yıl bilmem ne yapayım da doktora yapıp yükseleyeyim diyemiyor. Herkes evi geçindirmekle uğraşıyor. Bu durumda çok zeki bir insan bile sırf maddi yetersizlik yüzünden geride kalabilir. Belki de çok iyi icatlar bulacaktı. Belki de bilimi doğru düzgün öğrense, eğitim alsa, güzel bir okulda okusa bir şeyler keşfedecekti ama artık öyle bir ihtimali kalmadı. Öyleyse bilim yapabilmek için hem bilime teşvik edecek bir topluma hem bilim yapılabilecek bir ekonomiye sahip bir topluma hem de böyle bir kafa yapısına sahip olmak lazım. Ve insanların bilimin ne olduğunu doğru bir şekilde öğrenmesi lazım. Ya da bilimin insanlara bir getirisinin olması, bir avantaj sağlaması lazım. Bugün birçok öğretmen atanamıyor. Birçok kişi tarih veya fizik öğretmeni olmaktan çekiniyor çünkü iş bulamayacağından korkuyor. Herkes kolay şeylere yöneliyor ve en çok para yapan şey dinse herkes din üzerine tahsil yapmaya çalışıyor. Bugün her mahallede üniversite açıyorsunuz ama üniversitelere koyacak hocalar yok. O kadar eğitimli, donanımlı insan yok. Bu durumda ne yapıyorsunuz? Aslında üniversitelerin bir bilim yuvası olması gerekiyorken tam tersi cehalet yuvası bile olabiliyorlar. Çünkü profesörlüğü hiç hak etmeyen, eğitimci olmayı hak etmeyen insanları mecburen yükseltmek zorunda kalıyorsunuz. Bu durumda bu hocalar ne yapıyorlar? Vizyonu olan, gerçekten yükselebilecek olan öğrencilerin önünü kesmeye başlıyorlar. Kendi koltuklarını korumaya çalışıyorlar. Yine burada sözde bilim adamlığı, sözde eğitimcilik aslında iktidar kavgasına dönüşüyor. Bu durum cahillerin şansı, alimlerin ise şanssızlığıdır. Hayatımızda imkanların ve şans faktörünün çok önemli olduğu bir gerçektir. Örneğin Einstein'ın Afrika'da doğup açlık içinde öldüğü bir dünya hayal edin. Ya da Newton'un bir zenci olarak doğup köleleştirildiği ve sömürüldüğü. Veya Tesla'nın Irak'ta doğduğunu ve 10 yaşındayken Amerika'nın bombalarıyla öldürüldüğünü hayal edin. Bu durumda baya bir geriye giderdik ve bilimsel olarak da bu kadar gelişmiş olmazdık. E peki böyle şeylerin olmadığını nereden biliyoruz? Belki de kaç tane Einstein yok yere öldü, belki de kaç tane Newton, Newton olma şansını yakalayamadı. Belki savaşlarda öldüler, belki hapse atıldılar, belki çok fakirdiler, belki... Maalesef o tip bir hayat koşuluna erişemediler, uygun koşullar yoktu. Bu durumda kaybettiğimiz şeyleri bir düşünmeye çalışın. Belki de şu anda kaç bin yıl ileride olabilirdik. Kaldı ki ilk çocukların kurban edilmesi ya da soru soran herkesin öldürülmesi veya doktorların cadı şeytan diye adlandırılması ve yakılması. Bunun gibi şeyler, bu gibi baskılar yani bilim düşmanlığı aslında tamamen bizim zararımıza. Bilim ne kadar engellenirse biz o kadar konforsuz yaşamak zorundayız. Örneğin uçaklar olmasaydı, şu anda ne bileyim arabalar olmasaydı veya her mahallede market açabileceğiniz kadar gıda, tarım ürünleri üretme şansınız olmasaydı şu anda biz fakir fukara yaşayacaktık. En zengin olanın bile hiçbir anlamı kalmayacaktı. İstediğiniz kadar zengin olun, bilgi edinemeyeceksiniz veya ne bileyim yabancı dizi izleyemeyeceksiniz, televizyon yok. Akşam 9 olduğunda mum ışığıyla uyumaya gitmek zorundasınız. Hayatınız sadece kendi köyünüzden ibaret. Teknolojik hiçbir özgürlüğünüz yok. Elinizde instagramlar falan yok. Fotoğraf atıp kimseye hava atamıyorsunuz. Yani egonuzu bile şişiremiyorsunuz. Sadece etrafınızdaki insanların tanıdığı 20-30 kişiden başka kimseyi tanımayan insanlar olacaktınız. Biz bugün teknoloji sayesinde şu videoyu çekebiliyoruz ve izleyebiliyoruz. Biz bugün teknoloji sayesinde, bilim sayesinde hastalıklardan ölmüyoruz. Biz bugün teknoloji sayesinde sıcak yatağımızda yatabiliyoruz, canımız çikolata istediği zaman gidip alabiliyoruz ve birçok özgürlüğe sahibiz. Bunlara sahip değildi önceki insanlar. Kendilerini feda etmek zorundalardı, ölmek zorundalardı, mücadele vermek zorundalardı. Birçoğu sesini çıkartmaya çalıştığında imha ediliyordu. Ki bu bugün bile yapılıyor. Yani aslında şu anda benim yaptığım bu video bile bir takım zulmeleri kızdırdığı için riskli aslında. Baktığınız zaman sadece fikirlerimiz değil nasıl yaşadığımız, insanlara nasıl davrandığımız, bilime ne kadar kıymet verdiğimiz ve bilimden ne kadar kazandığımız bilimin nasıl yapılacağını ve hayat şartlarımızı çok değiştiriyor. Bir düşünün dünya milyarlarca yıldır var ve insan dediğimiz tür binlerce yıldır yaşıyor. Fakat nedense sadece son 10-15 bin yılda doğru düzgün bir medeniyet izine rastlayabiliyoruz. İnsanlar yaklaşık 200 bin yıl boyunca çevreye adapte olmaya ve dil geliştirmeye uğraşmışlar. Mağaralarda yaşayarak, ormanlarda saklanarak mücadele vermiş ve ancak çok uzun bir süre sonra, uygun koşullar sağlandığında, yeterli kalabalığa ulaşıldığında diğer insanlarla karşılaşabilmişler. Amerikayı bile daha birkaç yüzyıl önce keşfettik. Kısacası her çağda yaşam kalitesi ve olanaklar değişiyor ve eğer günümüzden başka bir dönemde yaşamış olsaydınız şu an bildiğiniz birçok şeyi bilmiyor olacak ve belki de tamamen farklı bir karaktere sahip olacaktınız. Belki Mısır'da bir firavun için hayatınızı piramit yapmakla geçirecek, belki bir mal gibi pazarlarda tüccarlara satılacak, belki de çok akıllı ve bilgili bile olsanız sırf papa tipinizi beğenmedi diye meydanlarda engizisyon tarafından idam edilecektiniz. Şu anda, şu çağda yaşamamız ve elimizdeki bütün her şey, bu bilim bize bir mirastır. Bunun kıymetini bilmek gerekiyor. Şimdi dinin çok bilim karşıtı olduğu kısımlardan bahsettik. Biraz da bilime nasıl destek olduğu kısımlara girelim. Örneğin şöyle düşünün. Bir din ortaya çıktığında o dönemde bilinebilen bilimi barındırmak zorunda. O günkü bilimsel veriler neyse bunu bir kere içinde barındırır. Bunun yanında ne yapar? Yeni bilimsel teorilerle ortaya çıkar. Örneğin şu şu yüzden oluyor, bu bu yüzden oluyor gibi. Yani din toplumu ileri götürmek zorundadır. Nasıl ki bugün bir politikacı çıkıp da meydanlarda vaatlerde bulunuyorsa, öncekinden daha iyisini yapacağız, işte şunu bunu yapacağız diyorsa, din de bunu yapmak zorundadır. Aynı zamanda sadece ahiret sistemi olarak değil, gerçek anlamda bu dünya içinde iyi bir düzen getirmek zorundadır. Veya bir yere kadar bilime teşvik etmek zorundadır. Öncekilerden iyi olduğunu kanıtlamak zorundadır. Dinin getirdiği yeni yorumlar, yeni astronomik bilgiler ve teoriler aslında bilime bir katkıdır. Dolayısıyla gelen din veya felsefi görüş neticesinde birçok aydın ortaya çıkacak, birçok kişi buluşlar yapacak ve dünyayı daha ileriye taşıyacaktır. Buna Yunan biliminin başlangıcıyla ortaya çıkan Sokrat, Platon, ve çeşitli filozofları ve ondan sonra İslam'ın yaygınlaşmasıyla Yunan bilimini devam ettiren Müslüman bilim adamlarını kısacası İslam'ın altın çağını örnek gösterebiliriz. İşte bu görmekte olduğunuz kısa ama parlak evre dinin bilimsel yüzü oluyor. Ta ki sunduğu hipotezlerden bazıları yanlışlanana ya da rakip yeni bir din ortaya çıkana kadar. Öte yandan kötü bir dinin hakim olduğu bir topluma daha barışçıl veya sistematik bir din getirirseniz Dolaylı yoldan o topluma fayda sağlamış olacaksınız ve bu fayda zamanla bilimin önünü açacaktır. Buna Pagan Roma İmparatoru 1. Konstantin'in 4. yüzyılda mecburi olarak Hristiyanlığı devlet dini yapmış olmasını örnek gösterebiliriz. Din sadece bilim getirmekle değil, huzur getirmekle veya halkı kontrol etmekle de fayda sağlayabilir. abi gibi kanunlar getirirsiniz, Tevrat'ın 10 emriyle bir takım yasalar belirlersiniz, veya Marx'ın dediği gibi dini bir afyon olarak halkı uyutmak için kullanırsınız. Aslında dinleri tanıyacaksak veya eleştireceksek bunları insandan yola çıkarak yapmalıyız çünkü sonuçta dini insanlar yaşıyor ve dinler insan karakterini içinde barındırıyor. Örneğin Vikinglere bakıyorsunuz onların dini yağmaya dayalı, tanrıları da öyle. Veya daha barışçıl bir topluma bakıyorsunuz onların da dini aynı şekilde. Bütün dinler Çıktıkları toplumun özelliklerini barındırırlar ve bütün insanlar eğer inandıkları din onların işine geliyorsa veya samimi geliyorsa inanırlar. Örneğin sürekli öldürmek isteyen katil ruhlu bir psikopat öyle barışçıl, sevgi patırıcı bir dini kabul etmeyecektir. Dolayısıyla eğer bir dine inanıyorsak bizim karakterimizi yansıttığı için inanıyoruz. Eğer bir dinin karakteri veya fikirleri bizle uyuşmuyorsa onu kabul etmiyoruz. Avcı, toplayıcı ve göçebe olan toplumların dinleri daha doğaya dayalı, daha onların işine gelen bir din ama tarım toplumlarının yani kalabalık, kurallar barındıran bir topluluğun dini daha onların işine gelen daha sistematik bir din. Dolayısıyla dinler onu yaşayan insanların karakterini, kurallarını ve yaşam tarzını sembolize ediyorlar. Dolayısıyla biz şimdi dini bir insan gibi düşünerek onun hangi durumda nasıl bir tepki vereceğini ve ne kadar bilimsel veya dinsel olabileceğini anlayabiliriz. Şimdi şöyle düşünün. Bir boksör var. Başarılı bir boksör. Ama günün birinde onu yenebilecek bir rakiple karşı karşıya geliyor. O güne kadar herkesi yenmişti ve saygı duyuluyordu. Sözünü geçirebiliyordu. Kodumu oturtuyordu yani. Fakat şimdi ondan daha güçlü olabilecek bir rakiple karşı karşıya geldi. Bu boksörün yapabileceği iki tane şey var. Birincisi kendini geliştirir. Daha fazla antrenman yapar, eksikliklerini giderir, hatalarını ayıklar ve yeni birisi olarak karşısına çıkar ve mücadele verir. Ama anlayacağınız üzere din bunu yapamaz çünkü din kendini değiştiremez. Din zaten içinde bir eksiklik veya hata olmadığını iddia eder. Din kendini değiştiriyorsa yeni bir dine dönüşüyor demektir. Bunu geçiyoruz. İkinci yol ne yapacaktır? Karşısındaki rakibe ya rüşvet verecektir, onu vazgeçirmeye çalışacaktır. Ya da ayağını kaydırmaya çalışacaktır. Sinsilik yapmaya çalışacaktır. Ki bu duruma da aslında cihat diyorsunuz. Başkalarının başını ezerek kendi inancınızı kabul ettirmek diyorsunuz. Bunun örnekleri tarihte var. Bunun benzerini tabii ki Hristiyanlar da yapmıştır. Yani Haçlı seferleri boşuna yapılmadı. Ya da tarihte sırf din adına tonla savaş yapıldı. Bunlar bir iktidarın başka bir iktidara üstün olma çabalarıydı. Bir boksörün başka bir boksörü devirme çabasıydı. Şimdi bunu boksör örneğinden çekip gerçek dünyamıza indirgersek yapılabilecek bir yol daha kalıyor. Bu da ne oluyor? Sizi yanlışlayabilecek fikirlerle, bilimle veya rakiplerle uzlaşmaya gitmek. Dinler arası diyalog. Yani sen bana dokunma ben sana dokunmayayım gibi bir şey. Ama bunu başarmak için de yeni bilgileri önlemeniz lazım. Çünkü bu durumda sizin takipçileriniz karşıya gidebilir. Yani adam kaybedebilirsiniz. Bunun için de benim verdiğim bilgi neyse o. Ben ne diyorsam o doğru. Yalnızca benim söylediğim şeyler gerçek, diğerleri yalan söylüyor demeniz gerekiyor. Ve bu durumda da her ne kadar din kardeşliği adı altında laflar dönse de her din bir diğerini yalanlıyor. Aslında bunun sebebi sorgulamanın pek önerilmemesi. Bir iki videomda bahsetmiştim. Örneğin eski dinlerde bilgelik, öğrenmek, soru sormak yasaktır. Hazreti İdris yani peygamber Enok denilen kişinin kitabında yani Ölü Deniz yazmalarında, Kumran kitabelerinde bilgelik kötü olarak adlandırılır, günahtır. Penemuel isimli melek insanlara kalem ve kağıtla yazmayı öğretir ve onlara bilgiler verir. Fakat insanlar bilgi edinmek için ve ifade etmek için yaratılmadılar şeklinde bir ifade vardır. Aynı şekilde Tevrat'ta da bilgelik ağacı vardır. Bu yasak meyvenin yendiği ağaca bilgelik ağacı denilmiştir ve Adem o meyveyi yiyerek bilmiştir. Günahı bilmiştir, başka bir şey bilmiştir. Ama bilmiştir. Ve soru sormaya başlamıştır. Ben niye çıplağım? Kendini fark etmiştir. Etrafı fark etmiştir. O güne kadar özgür iradeye sahip değildir. Dolayısıyla bilgelik, bilmek, soru sormak antik dinlerde yasak bir şeydir. Bu masonlukta bile böyledir. Masonlukta belirli bir dereceye kadar gidebiliyorsunuz. Ancak eğer ateistseniz mason olamıyorsunuz. Çünkü masonluktaki asıl kural deizm. Yani tanrı var, bir yaratıcı var. Buna inanacaksın. Ulu mimar var. Ama bunu sorgulamayacaksın. Yani tanrısızlık bilgisine ulaşmayacaksın. Ulaştığın anda mason olmaktan çıkarsın. Şimdi bizim insanımız yanlış anlamak için ya da anlamamak için özellikle bir çaba sarf ediyor. Hele bir de konu tarih veya dinse kesinlikle yanlış anlamak için uğraşıyor. Dolayısıyla şurayı bir belirteyim. Din gerçektir veya değildir fakat din her zaman sistematizasyon için, insanları yönetmek için önemli olmuştur. Bu konuda din önemlidir. Hatta gereklidir. Çünkü din sayesinde insanları kurallarla tutabildiniz. Hani birçok kişi diyor ya din olmadan ahlakı temellendiremezsiniz vesaire. Bunlarla alakalı videolar girecek zaten ama özetle din antik insan için gerçekten de önemliydi. Çünkü insanlara bir kural vermeniz ve şunu yapmamalısın çünkü şu yüzden demeniz gerekiyordu. Şu an için gerekli mi o ayrı bir konu ama dinin belki de en büyük ve işe yarayan işlevi özelliği insanları kontrol altında tutabilmesidir. Şu anda biz Avrupa insan hakları, Fransız devrimi, düşünce özgürlüğü, fikir özgürlüğü, din özgürlüğü vesaire birçok şeye sahibiz fakat bunlardan önce dünya şeriat kanunlarıyla yani din kanunlarıyla yönetiliyordu çünkü dinler birer anayasaydı. Tevrat'a bakan, Kur'an'a bakan bunu anlayabilir. Veya hamurabi kanunlarına bakan bunu anlayabilir. Dolayısıyla dinler tıpkı on emirde olduğu gibi insanları kontrol etmek için önemliydiler. Ha ilahi miydiler yoksa sahte miydiler orası ayrı konu. Din bence bugün için de gerekli belki 5000 bin yıl sonra bile yine de gerekli olabilir. Çünkü her insan aynı bilince sahip değil. Her insan aynı şeyleri bilmiyor aynı düşünmüyor. Birçok insanın gerçekten de dine ihtiyacı var. Bazı kimselerin olmayabilir o da onu ilgilendirir sonuçta diyorum ya din insan ve tanrı arasındadır. İnsan yaşamında din insanı yöneten ve 24 saatini belirleyen böyleye böyle iç böyle yaşa bunun gibi hareketler yap diyen bir yasalar bütünüdür. Bilim ise insanın yönettiği ve istediği şekilde kullanabileceği bir şeydir. Siz teknolojiyi yaşam şartlarını kolaylaştırmak için de atom bombası üretmek için de kullanabilirsiniz. Şu anda bazı kişilere göre kurtuluş bilimdedir fakat bilim pekala bizim felaketimiz de olabilir. Yarın dünya ne şartlarda olur bilemeyiz. Belki de yapay zekalar bizi ele geçirir belli mi olur? Ya da 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi psikopat bir yönetim başa geçer ve bizi denek olarak kullanmaya ve paramparça etmeye başlar. Bu durumda biz bilim için bir araç olmaya başlarız. Halbuki bilim insan için bir araç olmak zorundadır. Bilim insana hizmet ettiği sürece faydalı olabilir. Ancak iş din olduğu zaman insan dine hizmet eder. Din bir araç değil bir amaç olur ve zaten bu yüzden bu amaç diğer bütün araçları ortalıktan kaldırmak zorundadır. Bilime engel olabilecek başka bir etkenden daha bahsedeyim. Örneğin demokrasi ki şu anda demokrasiyle yönetiliyoruz ve demokrasi bilebildiğimiz kadarıyla en iyi yönetim şekli. Ama demokrasi bazen kötü olabilir. Örneğin eğer çoğunluk aptalsa dolayısıyla akıllı olanlar azınlıkta olacaktır. Bu durumda devleti, milleti, insanları aptallar yönetecektir. Çünkü aptalların oyu önemli olacaktır. E akıllılar azınlıkta olduğu zaman ne bilim yapılacaktır ne soru sorulacaktır. E bu durumda monarşi mi iyi? Hayır. de tek bir adama bakıyor. Eğer başa geçen kişi gerçekten akıllı birisi ise örneğin. Atatürk gibi bir insansa bu durumda medeniyeti geliştirebilir, devleti ileri götürebilir, toplumu aydınlatabilir ama başa geçen birisi geri zekalının teki de olabilir. Bu durumda devlet, millet, ülke geriye gitmek zorunda kalır. Yani yönetim şekli bile durumuna, kişiye ve halka göre bilime engel olabilir. Sizlerle meşhur bir kısır döngüyü paylaşmak istiyorum. Zor şartlar güçlü adamları yaratır. Güçlü adamlar zor şartların üstesinden gelerek kolay şartları sağlarlar. Kolay şartlar ise güçsüz insanları yaratır ve güçsüz insanlar şartları zorlaştırırlar. O zor şartlar ise güçlü adamları yaratır ve bu böyle gider. Video içerisinde değindiğim bazı etkenleri lehimize çevirirsek, örneğin interneti boş şeyler için değil de araştırma yapmak için kullanırsak, maddiyatımızı boş eğlencelere değil de kitaplara, eğitimimize yatırırsak, 3 kuruş paramızı sigara ve alkole vermektense kendimizi geliştirmeye, hobi edinmeye harcarsak yönetim sistemimizden veya çevremizden hatalarımızdan kötü bir şekilde değil de ders alarak etkilenir ve öyle ilerlersek en azından inandığımız veya reddettiğimiz ideolojilerin ne olduğunu öğrenirsek hem kendimize hem ailemize hem çevremize hem de ülkemize yararlı kişiler olabilir ve böyle bir durumda bilimimizi de eğitimimizi de hatta dinlerimizi de ilerletebiliriz. Eğer yaşam şartlarınızdan, hayatınızdan, gidişattan memnun değilseniz şikayet etmeyi bırakıp faaliyete geçmeniz gerekiyor. Ya da en azından böyle bir güce sahip değilseniz şükretmeniz gerekiyor çünkü daha kötü şartlarda da olabilirdik. Tabii ki hedefimiz her zaman daha ileriye, daha iyiye gitmektir. İstikbal göklerdedir ama sonuçta bu da oturarak, laf yaparak olmuyor. Laf yapacaksak bile en azından böyle eğitici, aydınlatıcı laflar yapmak gerekiyor. Öncelikle bilime güveneceğiz, kendimize güveneceğiz veya inanıyorsak inançlarımıza güveneceğiz. Çünkü özgüvensizlik, cehalet ve eziklik insanı sürekli daha da dibe çeker. Eğer siz inandığınız şeyi veya bildiğiniz şeyi tam olarak doğru bir şekilde öğrenmediyseniz veya savunduğunuz şeylere hakim değilseniz kandırılabilirsiniz veya yanlış yollara çekilebilirsiniz. Arkadaşlar, sahip olduğumuz bütün şeylere, bu şansa, şu anki dünyaya, şu anki özgürlüğümüze, her şeyimize sahip çıkmak, anlamak ve nasıl bugünlere geldiğimizi de bilmek gerekiyor. Yoksa yanlış şeylere güvenmeye, yanlış şeyler öğrenmeye başlarız. Bilim yaptığımızı zannederek komplo teorilerine güvenmeye başlarız. İşte insanlar bizi kandırıyor diyerek kendimizi kandırmaya başlarız. Ve bu durumda ne gelişebiliriz ne de insanları geliştirebiliriz. Tek yaptığımız bilime engel olmak, dine engel olmak ve kendimizi kandırmak olur. Dolayısıyla elimizdeki şeylerin kıymetini bilelim, daha ileri gitmeye çalışalım. Böyle videoları izliyorken de biraz ön yargısız at gözlüğü takmadan izlemeye çalışalım. Bu video aslında bilim karşıtlığı nedir ve bilimsel mantık nedir, nasıl olmalıdır sorularının cevabını vermeye çalıştığım bir videoydu. Bundan sonra gelecek olan videolar antik çağ felsefesi, antik çağ bilimi ve orta çağ dönemi, rönesans ve sonrası ve bunun gibi şeyleri içerecek. Yani felsefeyi de, bilimi de en azından çeşitli kaynaklarla, farklı bakış açılarıyla öğrenmemiz gerekecek. Bunun için de elimden geldiği kadarıyla böyle videoları yapmaya ve paylaşmaya devam edeceğim. Umarım siz de kıymetini bilmeye devam edersiniz. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Görüşmek üzere.